Ben bir şey soracaktım. Ben afet alıyorum. Afet aldıktan sonra kalırdık nedeniyle afet özel oluyor. Devamlı afet almak zorunda kalıyorum. Ama bir kere afet alıyorum. Naması özürlü de olsa kalıyorum. Acaba bu doğru Bu Bunun yeri var mı yani şeyde? Peki soralım evet. hocamıza. Başka bir sorunuz var mıdır? Efendim? Başka bir sorunuz sualiniz var mıdır efendim? Yok hayır. Teşekkür ederiz. Kastamonu'ya da sizlere de saygılar, selamlar. Evet hocam abdest konusuna ne dersiniz? Evet özürlü, e, ne tür özür olduğunu ben anlayamadım ama. dolayı. E, bir özür var belli ki. Evet. <gülüyor> özürlü olan bir kişinin o, o abdest bozan hali kim özürlü oluyor mesela? Bir namaz vakti içinde vaktin tamamında ondan sonraki her vakitte bir defa cereyan etmesi Evet. E, durumunda o kişi özürlü kabul ediliyor. E, peki özürlüler nasıl abdest alır? Namaz vakti girince abdestini alacak. E, o özür olan hal, ister yüz defa, ister bin defa, ister bir iki defa, ister hiç. E, en azından bir defa mutlaka olması gerekiyor da e, olsun diyelim abdest bozacak hal. Evet. Ortaya çıksa bile bu hanımefendi yahut benzer be beyefendiler, hanımefendiler o namaz vakti içinde yani öğlede aldığı abdeste ikindiye kadar evet. istediği şekilde namaz kılar efendim, Kur'an-ı Kerim okur, diğer ibadetlerini yapabilir. Demek ki vaktin başında abdestini alsın, diğer vakit girinceye kadar namazını kılar ee, o hal e, namaz esnasında geldi namazdan evet. önce geldi sonra geldi hiç önemli değil abdesti mevcuttur diğer vakit girince tekrar abdestini alır diğer vakte kadar o abdestiyle ile istediği kadar ibadetini yapar.